Lanâ İmam-ı Rabbani kaddesallahu sırr-ı Buyurdu ki İslamiyetin şeriatin bir dış cephesi vardır, bir iç cephesi vardır. Yani sureti vardır, hakikati vardır. Kainatta da gördüğümüz gibi birçok şeyin gerilmiş bir karpuzun kabuğu vardır, içi vardır. Bir cevizin kabuğu vardır, içi vardır. Lâ teşbîh ve lâ temsil. İşte şeriatın da, İslamiyet'in de böyle bir sureti vardır bir de özü vardır. <gülüyor> İslamiyet'in sureti, dış görülen cephesi, ulema-i zahir dediğimiz âlimlerin nasibidir. Yani kitaplar okumak suretiyle, kitapları mütala etmek suretiyle, İslamiyet'in sureti, dış cephesi, ulema-i zahir dediğimiz alimlerin nasibi oluyor. Allah Celle Celaluhu çalışmalarını mübarek kılsın dedi. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde muhkem ayetler hadisler var. Bunlar bu muhkem ayetler, bu muhkem hadisler, manası herkes tarafından anlaşılabilecek şekilde açık ve net olan ayet hadisler bunlar. Demek bazı ayet-i kerimeler var, bazı peygamberimizin hadis-i şerifleri vardı. Manaları herkese vazıktır, açıktır, nettir. Bunlar belki ulema izah zahir dediğimiz kitapları etmek suretiyle ilim sahibi olan zatların e, sahip olduğu ilimler. Yani şeriatın suret tarafı İslamiyet'in dış cephesi tarafı oluyor tam bir dedik dedi ki şeriatın bir de hakikati var, özü var. Özü var. Bu ise, bu öz ise ulema-i rasihun dediğimiz yani gerek ayeti kelimeler konusunda gerekse Peygamber Efendimiz'in bir takım hadisleri konusunda hususi ilim sahibi olan insanlar bunlar. Bunlar son derece derin olan alimler bunlar. İşin özünü ve kimyasını bilen alimler. Deminki alimler Surette kalan alimler, surette ilim sahibi olanlar ulema-i zahir Bir de bir kesim ulema var. Bunlara ulema-i rasibun diyorlar. Ayet-i Kerime'nin ve Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinin ötesini, ötesini, ötesini araştıran belki oralara uzanan alimler bunlar. Bu ee, ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin özü özü, Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler var. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde müteşabih e, hadis i şerifler var. Onlarla alakalı, onlarla alakalı ilimler. Yani manası herkese açık olmayan, manası çok deri olan zatların e, ilgi sahasına giren ayetler bunlar. Resul-i sünnetleri, yani alimler buralarda bayağı yorulmuşlar. Bayağı beyinlerini e, patlatmışlar. Cenab-ı böyle birden fazla manaya ihtimali olan şu ayette veya Rasul Ekrem şu hadis-i şerifinde ne demek istiyor noktasında çok emek sarf ettiler. Bunlar tabi caizse yani okyanuslarda güzel insanlar bunlar. Ulema-i ise bir yerde diyelim ki işte denizin kenarında e, derin olmayan e, su yerlerde güzel insanlar. Bunlar ise okyanuslarda yüzecek kadar peki e, Allah Celle Celalın müteşabih ayetlerinde, Ekrem'in müteşabih birden fazla mana taşıyan hadislerinde üstad olan zatlar ede Sultan. Bu Sultan buyuruyor ki manası herkes tarafından bilinebilecek kadar açık ve net olan Allah'ın ayetleri Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri Diğilir ki Cenab-ı Hak ne buyurdu ekimiz sala namazlarınızı dos doğru kılın nu azz namazlarınızı, namazlarınızın verin bunun manasını herkes anlar. Peki ne demek istediği ve Allah'ın muradının ne olduğunu buradan herkes anlar. Bu türlü ayetlere, hadislere muhkem ayet hadis diyoruz. Şimdi muhkem ayetler ve inkunne ummül kitabin. Bunlar her ne kadar Kur'an-ı Kerim'in peki temel ayetleri ise de velakin senaratuhu ancak bu muhkem ayetlerin meyvesi وَا نَتَاهِ Semeresi, bu ayetleri insan eğer anlarsa, anlarsa peki bu ayetlerin arkasından insan nelere kabir olur, neleri elde eder? Bu muhkem ayetler, manası herkes tarafından anlaşılabilecek kadar açık ve net olan ayetler, her ne kadar Kur'an-ı Kerim'in temeli ve esası ise de bir insanın bunları bilmesi neticesinde ortaya çıkan meyva nedir? El müteşâbihât. Elleti hiyem makasıdır kitâbin. ayetler, manası birden fazla olan ayetler ki bunlar Kuran-ı Kerim'in ortaya koydukları hedef manaları bunlar. Çok çok efendim manası olan netice, yani o ağacın meyvesi mesafesindedir. وَلَيْسَكُمْ مُّهَاتُمْ سُوَا اَلْتَكُنَّ وَسَائِلَ لِحَسُولُ النَّتَائِجِينَ Bu e, muhkem ayetler, muhkem ayetler, sadece e, Sultan diyor muhkem ayetler, bu türlü meyvelerin yani müteşabi ayetlerin birden fazla anlamı olan gizli gizli manaları, ayetlerin gizli gizli manalarını elde etmeyebilir vesiledir. Yani işin kabuğu var, işin içi var. Kabuğu anlamadan, bu anlamadan işin özünü anlamanın imkanı yoktur dedi sultan. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var, bazı ayetler var, manaları ifade ettikleri meram maksat bellidir herkese. Bunları bildikten sonra, insan bunları kavradıktan sonra bir de ötesi ötesi ötesi ötesi çok çok daha derin derin birçok manaya ihtimalli olan ayetler var. La teşbir ve la temsil diyelim işte nedir? Bir üzümün mesela bir tane sapı vardır, üzerinde birçok tanesi vardır. Bazı ayetler vardır, görünüşte manası var, eyvallah. Fakat uğraşıyorsun, bakıyorsun, bir tane değil, zahirde bir tane gözüküyor. Fakat öteye öteye, öteye gittiğin zaman bir sürü mana çıkabiliyor ayet kelimeden. Ama Allah Celle Celaluhu neyi kastetti? Veya bu hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözden neyi kastetti? Burası zordur, zor. Burası zordur, zor. Kitabunen sallahu ileyke mübarekün liyeddebbaru, liyeddebbaru ayatihi ve liyetedekkere ulu elbabu. Bak, ayetlerindiriz Allah-u Teala. Ayetlerin diyoruz, o ayetlerin arkalarında arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka bir sürü mana var diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. O arka arka manaları bilen alimler sadece böyle kitap karıştıran, ne bileyim işte, şeriatı surette yaşayan alimler değil. Ya ulema rasibun diye sultan, İşin hem görünen tarafını, hem de görünmeyen tarafını sevmedecek kadar derin ilim, ilim sahibi sahipleri insanlar. Ümmet-i Muhammed'e emir komuta e, matamında yön veren alimin kariyeri ve kalitesi ulema-i olacak. Yani yumurtasından çıkan civciv misali. Dün başladı efendim yani kitap bilimlerine birkaç parça bir şey okuduk ve ondan sonra çıktık kürsüye ahkam kesiyoruz. Yo yoo, insanların kanısu değildir. Yanlış bir konuşmayla yanlış bir fetva ile bu insanları peki e, yok etmek hiçbir insanın kararı değildir. İmam Hasan Ebu Hanife rahimallahu taala buyuruyor ki ''Men Ebu Kader'in cehallehullah'u müftiyım" diyor. <gülüyor> ben, beni kızdıran, bana gazap eden, bana belki didik didik o yapan, benim kalbimi kıran, insanı Allah celle celalühü'nü müfti yaptın" diyor. Niye dereceği kadvaba isabet edemeyecek Zaten onun meskuliyeti ve sorumluluğu ona yeter diyor. O yanlış fetva, o kitaplarla uğraşıyor işte neyse. Ama işin derin tarafının haberi yok. Sadece yüzeyde kalmış. Sadece yüzeyde kalmış. Allah onun müftü yapsın diyor. Vereceği fetva da yanılacak ve ondan sonra bunun hesabını ahirette nasıl verecek diyor. İmam-ı Nesref-i Teala der ki, müftü kime derler, fetva veren insan kime derler? Kendisine bir mes'ele sorulduğu zaman, Allah korkusundan dolayı dişleri zangır zangır titreyen insanlara derler müftü. Bunlar bitti cemaat, bunlar bitti cemaat, bunlar bitti cemaat. Biz sofranın üzerinden yiyemiyoruz. İşte işte sofranın üzerinden sofra bezine düşen kırıntılardan besleniyoruz. Bu kırıntıları yiyen de adam beğenmez oldu. Bu kırıntıları peki yiyen de ben biliyorum kimse bilmiyor diyebiliyor. Bizim kamburlarımız nasıl doğrulacak cemaat? Hz. Ebü Abdüsselam rahimehullah teala sultan-ı ulemadır. Yani devrinde ulemaların <gülüyor> reisiydi. Bu ulemaya rastgünden olan, takım ehlullahı tarikat ilimleri ile uğraşan, hem şeriatın suret tarafına, hem de yani e, iç tarafına, görünmeyen tarafını e, iyi bilen alimlerden yani tarikatta olan zatları pek sermezdi. İbam-ı buyuruyor ki bunu aldılar, kuzdası Ebu'l-Esemi Şahzeliye'ye getirdiler. Ebu'l-Esemi Şahzeliye'ye getirdiler. Ebu'l-Esemi kurucusu doğru. Sultan Abdülhamid Ah'ın cennetine kendilerine mülkesiz olduğu tarikattır Şahzeliye tarikatı. Burada da tarikatları vardı son dönemde İstanbul'da. Ebu'l-Esemi getirdiler, Ebu'l-Esemi Şahzeliye buna bir ayar çekti, ondan sonra bir daha ağzını açmadı. Bir daha ağzını açmadı, Ebu Lasa'yı böyle az boz bir adam değil. İmam-ı buyuruyor ki, ''Af edersiniz, çok af edersiniz, bakır bir metal üzerine işese, metal altına dönüyordu.'' diyor. Bunu, bunu anlayabiliyor musun sen? Bu ne iştir bu? Şeramettir mutlaka. Ama bak Allah Celle o, kimseye vermediği özelliği veriyor. Kime? bu Ulema-i Rasubun dediği insanlara. Bizim kaybettiklerimizin içerisinde bir numaralı kayıp diyelim mesela, e, kıymetli nimet bu türlü ehlullah'tır. Bunların bulunması lazım geliyor. Ama buraya gelmek de kolay değil. Buraya gelmek, o ulemayı i zahir olmaktan geçiyor. Yani kitaplara vakıf olacaksın. Alîsiz zaten zahimullah Teala Teâlâ, tefsirimi sabah namazından sonra iki saat içerisinde yazardı. Her gün sabah ilk iki saatinde tefsirimi yazmakla meşgul olurdu. Birinci ciltte diyor ki, bir insanın müfessir olması için, bir insanın Kur'an-ı Kerim ayetlerine mana vermesi için on bir ilimi bilmesi lazım diyor. İlk on tanesi, ilk on tanesi kitap ilmi sarf bilecek, navi bilecek, belagat bilecek, şunu bilecek, bunu bilecek vesaire sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bunlar hepsi ulema-i zahirin bilmiş olduğu ilimler. Kur'an-ı Kerim'in yani herkes tarafından manası anlaşılabilecek olan ayetlerle alakalı ilimler. Ee, Halis İzade diyor ki, on birincisi ise ilmi de diyor. Mevla'nın peki e, rehbi olarak vermiş olduğu ilimdir diyor. Yani orada kağıt yok, kalem yok, orada hocamoca yok vesaire. Bak kitaplara sahip olduktan sonra genel olarak Celle seni öyle bir noktaya getiriyor ki, getiriyor ki o noktada sana vermiş olduğu ilim ancak o diğer ulema-i elde ettiği ilimleri elde ettikten sonra meydana geliyor. Kalem yok, kitap yok, şu yok bu yok. Nasreddin Hoca Rahmetli'nin memleketi Akşehir'de e, Baba Nahcuvani diye bir alim vardır. Baba Nahcuvani aslında e, Nahcuvanlıdır. Sultan Fatih zamanında Türkiye'ye gelmiştir, Anadolu'ya Akşehir'e yerleşmiştir. Katip Celebi diyor ki iki cislik bir tefsiri vardır, El-Fütraat-ı diye. Geldi diyor, Nahcuvan'dan ikret etti Akşehir'e konu diyor. Ve eline kalemi aldı. Bismillah malayin. Elhamdülillah Rabbil aleminden başladı. Minal cinneti ve nesden çıktı. Ve o kepsiri yazarken hiç bir kitabada baktı. Varid değil. İnsan bir kitap yazıyor, bakar, da ona bakar, buna bakar, şuna bakar, buna bakar diye vesaire. Yani acaba burada bir mana, yanlışım var mı falan gibilerden. Yok! Hiçbir kitaba bakmadan oturmuştur, kesirin başından girmiştir, sonundan çıkmıştır. Yani ulemayı zahir şeye göre, ulemayı i göre aşağılarda kalıyor. Ama onların bulunduğu yer öyle bir aşağı ki, oradan geçmeden de belki şeye geçemiyorsun. O ulema-i râşifunun, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin arkasındaki enteresan, ondan sonra haciz manalara vakıf olamıyorsun. İmam-ı Şarani rahimallahu teâlâ levâkihinde der ki, tarikatta şeyh olacak olan bir zatın, tarikatta şeyh olacak olan bir zatın, dört mezhebin bütün fetvalarını delillerle birlikte ortaya koyacak kadar güçlü olması lazım diyor. Bak kitap ilmi, kitap ilmi, kitap ilmi. Farkattan şey olacak olan zaten Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebinde konu edilen binlerce hükmü delilleriyle birlikte ayetleriyle, hadisleriyle birlikte ortaya koyacak kadar güçlü olması lazım. Bu iş bu kabiliyet benden önceki İmam-ı ile bitmiştir diyor. Ondan sonra gelen hep aşağı aşağı aşağı aşağı gelmiştir. Kendisinin bir kitabı adı mizan diye, tek cilt dört mezhebin fıkkını anlatıyor. Ama diyor ki ben bu kitabı yazıncaya kadar diyor, 75 tane Hanebi mezhebine daik fıkıh kitabı okudum diyor. 90 tane Şafii'den okudum diyor. 60, 60 65 tane bir Maliki fıkkı okudum diyor. 45 tane Hanberi mezhebine ait fıkıh kitabı okudum, ondan sonra ben bu kitabı yazdım. yazdım. Ama şimdi ehliyetsizliğimiz öyle bir noktaya geldi ki, kabiliyetsizliğimiz öyle bir noktaya geldi ki Yahudiler tahri, e, e, Tevrat'ı tahrif etti, değiştirdi. Hristiyanlar İncil'i tahrif etti. Şimdi sözüm ana, kitap yazıyor adam, beyefendi veya hanımefendi. 600 sayfalı kitap içinde var 600 tane yanlış. Bir takım radyolarda, efendilerde fesra veren 10 dakika içerisinde 5 tane yanlış konuşuyor adam. On dakikaya içeride, 5 tane erken, yanlış konuşuyor bu adam. Bu Böyle çek, böyle çek. Bunun bir rejanı yok mu? Bunun peki bir rayi bir usulü vesaire yok mu? Alim, he alim. Lafta alimiz ondan sonra. Ama gel, bir yokla bakayım. Nasıl ki yani sarraf, e, altınları mihen taşına vuruyor. Altının kaç ayar olduğunu e, ortaya koya, koyabiliyor. E bizim mihenk taşımız, Hiçbir şey göstermiyor. Buradan, buradan Ezher'e, Mısır'daki Ezher'e bir fetva sordular. Kürtaj yapmak caiz mi diye, hanım hamile çocuğunu aldırıyor, haramdır. Peki ancak annenin ölüm tehlikesi söz konusu olursa, doğum riskli olur da annenin ölüm tehlikesi olursa Olursa bir tek orada efendilik izin veriyorlar Kürtaj'a. Bunun dışında aç ve kasa yok ruhu önce olursa bilmem ne vesaire. Ömer nasıl bilmem ne ikram etti. Yoo, yo, yo. Bu tesvayı buradan Mısır'a soruyorlar. Kahire'ye soruyorlar. Ezzer medresesine, üniversitesine soruyorlar. Ezzer'den gelen cevap şu. Ömer bile bilmem nam şahıs dünyada yaşadığı müddetçe hiçbir kimse fetva vermeye kadir değildir diyorlar. Bak din hangi adamlar da duruyor. Ne zaman ki mübarek adam gözlerini yumdu, ondan sonra birtakım işte e, erken doğumla dünyaya gelen bazı sözüm ona, alim taslaklarız, biz de işte anlarız bu işleri, biz de biliriz, vesaire vesaire vesaire. Bir Karina Badi Ömer Hilmi Efendi vardı. Sultan Fatih'in yanında yatıyor. Cenazenin çıkmış olduğu kapı avlu kapısından, kafanıza sola çevirin, orada yatıyorum. Karina Badi Ömer Hilmi Efendi. Mecellenin yazılmasında rolü olan 16 kişiden ikinci kişidir o. Bir mesele tartışma konusu olduğu zaman Ahmet Cevdet Paşa rahmetli derdi ki, e, hocalarım derdi, bu meseleyi Karina Vadi Ömer Hilmi Efendi'ye aktaralım. Diğer orada buna alimler derlerdi ki, Ahmet Cevdet, Ahmet Cevdet, yani biz burada neyiz yani, bostan korkuluğu muyuz? işte alimiz vesaire. Derdeki ustalar, üstadlar. Yani kadri kıymetimizi bilirim elhamdülillah. Fakat bu yüzyılın bir yüzde iki sene önceki alim bu yüzyılın İmam-ı Azam Ebu Hanife'si Karime Bazi Ömer Hilmi Efendi. Lütfen orada kalalım diyor. Bu insanlar yapıyor Fatih Canis'in ön tarafında ve İstanbul'da Koca Devlet 600 sene ilme bu şekilde vakıf olan insanlarla bize intikal ettiğiniz. İmam-ı Sehebi, Teala, Sultan Fatih döneminde Mısır'da yetişmiş bir âlimdir. Kitabı var elimizde, tarih İslam diye, 60 ciddi. Resul-i Ekrem s.a.v'den kendi zamanına gelince kadar bütün alimlerin kültünü yapıyor. Ve bulama diyor ki bu adam Daniyete'ne sanki oturmuş böyle Peygamber Efendimizden kendisine gelinceye kadar 900 yıl içerisinde ne kadar alim geldi ise hepsini tek tek bu zatın önünden geçiriyorlar ve bu adam onlar hakkında not veriyor. Mesela Ahmet Efendi geçiyor. Diyor ki bu adam güvenilir. Bunun kimine inat edildi? Arkadan bir alim geliyor diyor ki o yo bu para etmez diyor geç o Neyse bir şey. Arkadan bir alim getiriyorlar işte idare eder diyor. Başka birisini getiriyorlar bu sahte kar diyor. Bu şekilde bütün alimlerin tek tek tek tek kritiği kritiğini hem de ezberden hiçbir işti kitap bakmadan ortaya koyacak kadar gücü olan bir zaptı bu. Çünkü bugün ee, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bütün dünyadaki şirketlerin takibini yapan bir şey var, firma var orada. Sen diyelim işte bir Hollandalı vatandaş olarak Hong Kong'dan diyelim mesela 100 bin saat alacaksın veya 1 milyon saat getireceksin. Önce gidiyorsun o merkeze, diyorsun ki sen Hong Kong'da Changchuk Yang firmasından şu saat alacağım diyorsun. Önce oradan adamı adamın ficiline Adamlar dünyada bütün şirketlerin ficilini e, diyorlar. Ve sana diyorlar ki beyefendi diyorlar. O firmadan şimdiye kadar beş kere alışveriş yapıldı diyorlar. Üçünde adamlar sözlerini aynı yerine getirdi. İki keresinde mal gecikmeli geldi. veya da işte malı çürük çıktı. veya da sağlam çıktı rapor veriyorsun. Ondan sonra o şirketten gidiyorsun mal oluyorsun. Bak üç kuruş için tezkiye istiyorsun Teskiye. Bugün mesela diyelim ki memurda başvuruyorsun, diyorlar ki bir savcılıktan temiz git, temiz kağıdı getir diyorlar. Senin işte sabıkan yok, tertemiz insan oldu da belge belge, bunun alasını da danışkasını ulama yapıyor, ulama yapıyor, ulama yapıyor. Herkesin lafı dinlenmiyor ve dinlemiyorlar da. İmam Bukhari diyar diyar geziyor. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini toplayacak. Bizattan bahseder çok mükemmel. Çok mükemmel bir alim dediler. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini çok iyi biliyor. Çok iyi rivayet ediyor tamam mı? Namına çuvala kemikleri dolduruyor. O zaman kağıt mat yoktu. Hayvanların kapur <gülüyor> kemiklerine, omuz kemiklerine yazılıyordu. Hatta Said bin Zubeyr rahimeullah'a ayak kaplarına yazıyordu hadis-i şerifleri. Eee! Sen şimdi dinlemiyorsun, uyuyorsun. Hatta şu an yatakta olan bile var. Membukai buyuruyor, kalktım gittim diyor. Bakın bu zatı ayakta şiş ediyor diyor. Ayakta şiş alimden ilim alınmaz dedim diyor. Resul-i Ekrem sünneti nedir? Oturarak şiş etmektir. Bu noktada tehavun ve tekasür gösteren bir adamın ilmine itibar edilmez. Bastı gitti. Bu ulema-i zahira, ulema-i zahira, ulema sıra gelmedi. Öbür taraftan bir zaptan bahsettiler bana diyor, gittim baktım, derenin bir kenarında diyor, hayvan var. Öbür kenarında o kaldı, hayvan geçmişlerine bu tarafına. Hayvanı çağırıyor, çağırıyor, gelmiyor diyor. Kafa diyor işte birer yem koydu, gösterdi hayvana. Hayvan suyu atladı, yüzü yüze geldi, bu tarafa geçti diyor. Tam hayvan diyor, boynunu uzaktı, kaptan yiyeceğini yiyecekken, adam peki o alim biteri az da kapı geri çekiliyor bundan ilim alınmaz diyor bu hari, niye bu Allah'ın mahlukatını kandırıyor Mustafa sahtekarın hoca hani hoca adamın üstelik yani içli, ilmi kariyeri yoktur sadece böyle efendim, oturur böyle düğümlerde damat gelin seyreder gibi hocayı seyreder ardından da hocanın aleyhine konuşur değil mi değil mi Değil mi? Bunların hesabı bu çok zor olacak. Şurada iki kelime selene falan kolay mısın sen? Şunun maliyeti paraya vursan var ya, rakam yetişmiyor, rakam yetişmiyor. Ama şimdi ağzı olan bir yol konuşuyor da konuşuyor, konuşuyor da konuşuyor. Sultan Fatih Cennet Mekan, Fatih Camisi'nin etrafındaki medreselerden oday istedi. Ulema dedi ki, ya olmaz dedi. Bu medreselerde müstakil belki şahsa özel oda verilmez dedi. Çünkü bu odalarda oturacak olan insanların ilmi, kariyer olması lazım. İlmi, gücü olması lazım. E sen ise padişansın ama ilim sahibi değilsin. E ne yapmam lazım dedi. Biz seni imtihandan geçireceğiz, sınavdan geçireceğiz. Sana değişik ilimlerden değişik sorular soracağız. Becerebilirsen tamam. Gel sen de burada bir öğretip üyesi gibi diğer işte sahil mollalar gibi müstakil bir oda olur dediler. Sultan Fazil bir süre çalıştı, girdi, sorulan sorulara gereği gibi cevap verdiler, şimdi tam sana oda taksi yapar dediler. فَكَرْنَ تُقْبُ el الْمُتَشَابِهَا Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in özü, Kur'an-ı Kerim'in özü, muteşabi ayetlerdi. Yani, birden fazla manaya ihtimal olan veyahut da Allah'ın oradaki asıl manayı gizlemiş olduğu ayetler var ya ha, ha, bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in özüdür. Yerimizin işte özü misalidir. Vel muhkemâtu, vel muhkemâtu. <gülüyor> Muhkem ayetler ise, manası herkese açık olan ayetler ise Kışrı zâlike zübbî O özün teydi, kabul mesabesindedir. وَالْمِتَشَابِيَاتِ Müteşabih ayetler, Kur'an-ı Kerim'de birden fazla manası olan, Allah'ın mahşetle narağımının gizli olduğu, ayetler yerledi düzeyyürün asma, Esası, esası, özü, bir remzü bir işareti. Yani humuzla, gizli, birtaki işaretlerle ortaya koyar. وَتَكْشِفَحَنْ وَجَاَكَّةٍ اِلْكَلْ مُعَامَلَةٍ Peki. Ve orada gizli yatan mu muamele, iş ne? Peki onun özünü peki ne yapar? Ortaya koy. İşte ulema-i râsibun, ulema-i zahiri bitirdik. Yani okuyor, anlıyor. Okuyor, anlıyor. Tamam. Büyük makam. Ama ve sonraki ulema-i bunun karşısında onlar çok eksik kalıyor. Ben ulema-i râsibun ulema-i ise Allah'ın gizli meram ve maksatlarını Beynel Kişri ve Zübbi Hem kabuğu hem de özü Hem kabuğu hem de özür Peki toplayan, elde eden Peki Mevdan'ın dostlarıdır bunlar Ve ulema'yı râsihun Ulema'yı râsihun Cema'u beynel Kişri ve Zübbi Her işindeki zahirini Hem de belki işin özünü Elde etmiş olan insanlardır Kim bunlar? Mevlana Halid Bagdadi Kudüs-i Şamil Nevlana Halil Bagdadi'nin mürididir. Ee, Şeyh Şamil Mevlana Celedi Ruhu Melik Üstad-ı de i gene hakeza öyle zamanında anlaşılmayacak kadar havlu ilimlerde bir numara bir numara memleketin barında böyle insanlar yatıyor <gülüyor> Güneş-i Bağdadi Kuddisi Ruhu'ya geldiler şeriattan bir soru sordular Güneş-i Bağdadi cevap verdi dediler ki işte efendim bir cevap verdiniz ama yani bu öyle diri vesaire falan filan. Şu ayet kelime yoluna buldu. Ve illam fitmenu li fa Eğer dediklerine inanmıyorsanız çıkın buradan. Kendisine soru sormayın istese soru soranları kovmuştur. Eğer inanmıyorsanız siz Mevlan'ın dostu olan insanların belki ayet vermiş olduğu manaya yapalı çıkın buradan. وَالْغُلَمَا عُرْرَاسِهُونَ وَالْغُلَمَا عِرَاسِهُونَ وَالْغُلَمَا عِرَاسِهُونَ وَالْغُلَمَا عِرَاسِهُونَ Hem işin kabuğunu hem işin özünü toplayan insanlar bunlar. Bakın şu Üsküdar'da, Üsküdar'da bir zat vardı bu zamanlar. Selamsız Şeyh derlerdi ona. Hatta sen de vardır bu Efendi Efendi'nin müridiyle beraber yolda giderken bütün millet ayağa kalkıyor. Selami Ali Efendi tepkesi var. İşte o tepkenin şeyhiydi o. Allah gani devam rahmet eylesin. Amin. işin zahirini görür, bir de işin arka planını görür. Mevlan ayetlerin zahirini gör, ötesini görür. Aynı özellik, aynı özellik her şeyde doluyor bu. Bir hayvana baksa mesela, hayvanı bir herkes gibi görüyor. Ama bir de kimsenin görmediği tarafını görüyor. İnsana baksa mesela, insan herkesin gördüğü gibi ağzını burnunu görüyor, bir de mesela derip arka planını görüyor. Sadece ayetler konusunda bunlar bu kadar üstad değil. Yani maddenin ötesini görebiliyor, hasırdan mısırı görebiliyor. Selami Ali Efendi müridiyle birlikte yolda giderken, bütün millet sağ ve soldaki millet, yolun kenarında millet ayağa kalkardı. Efendi Hazretleri bize bir selamünaleyküm diyecek de, selamünaleyküm diyecek de, biz de aleykümselam selamını alacağız diye. Selami Ali Efendi'ye önüne bakardı. Hep ayağın ucuna bakardı, tarikatta adab böyle. E, ayağın ucuna bakardı ve millete selam vermezdi. Yanındaki müridi ona dedik ki, Efendi Hazretleri, bak siz yoldan geçiyorsunuz, bütün millet ayağa kalkıyor, sizden bir selam bekliyor, siz selam vermiyorsunuz gibi vesaire. Dedi ki, eğer bir daha kalkarsan millet dedi bana söyle dedi. 3-5 metre gidiyorlar, işte Efen Nazletleri bak yine ayağa kalktılar vs. deyince Selami Ali efendi müridinin gözünden perdeyi kaldırıyor. Mürid efendim bakıyor, ana! Sokakların kenarları at eşek ondan sonra deve, kedi, köpek doldurur. Ne oluyor? Siretlerine, siretlerine bakıyor, yaşantı tarzlarına bakıyor, yaşantı tarzları hangi hayvanın karakterine uyuyorsa o, o şekilde bir hayvan suretini görüyor tarafını. Bu sefer işte e, bağırıyor çağırıyor heyecanla. bu ne hazır diye. Aradan perdeyi kaldırınca mürit gerçek çeyreği görüyor. Bak şimdi müteşebbih ayet, ondan sonra görünürde bir mana var. Fakat yani asıl mana ne? Eylül'de oraya sarkıyor. İnsanları desen gene hakeza öyle. Bu sefer ee, Cuma vakti, Cuma Cuma'ya camiye gidip giriyor. O mürid olan z, ee, tabi terdik henüz daha inmedi. Terdik vaziyetteyken şöyle bir imama bakıyor, bir de Cuma namazı, iç ezanı okuyan müezzin'e bakıyor ve milletin içerisinde ayak kalkıyor, diyor ki Cemal, Cemal, deve, affedersiniz, deve hutbe okuyor, manda ezan okuyor diyor. Deve hutbe okuyor, peki, manda ezan okuyor diyor. Millet vay ulan seni gibi falan, bunu ağzını yazdın, çok mu ağzını burnunu dağıtıyorlar. Geliyor tekkeye, şey efendi bakıyor, ağzı burnu sarmadan alır, kanrevan içerisinde. Ne oldu oğlum sana? Efendim bu kardeşler, baba diyor, böyle böyle oldu diyor. O hal diyor, benden diyor. Mesicide camiye girdim. İmam şöyle bir teveccüh etsin İmam, imam değil teve, Deve. <gülüyor> Müessine baktım, müessimde sahip olduğu karakterle manda diyor. Ben de kalktım, millete bir iyilik yapayım. Dedim ki, Cemal, deve hutbe okuyor, binlerde. Mandayı, kaza ezan okuyor, beni bu hale koydular dedi. Ondan sonra Şeyh Efendi duydu ki, Gidda işime karışmadı. daha işime karışmadı. İdra işime karışmadı. Ya Yani işte ben Hazretleri'yim. Son yolun sağında sonunda insanlar ayağa kalkıyor. Niye bunlara selam vermiyorsun? Ağzını Tamam mı? Ağzını Birçoğumuz mesela Efendinin yanında Efendiden teveccüz bekleriz. Aa işte bana bir zarf atta, bana bir ittifat yapsa vesaire falan filan. Bana bak daha içeri girmeden fotoğraflar gidiyor. Şey Dosyaya bakıyorlar. Efendim bir defa Azerbaycanist o taraftara Türkiye Cumhuriyeti'ne gittiği zaman Abdülhalik Güçdovani Kütüde Sirrul'un kabrini ziyaretten, Cumhurat'ta e, dendi ki Abdülhalik Güçdovani Kütüde Sirrul bizzat kendi söyledi. İmam Rabbani'yi 250 gün önceden terbiye eden zaptır Abdülhalik dedi ki kim tarikat derslerine ne kadar ihtimam gösteriyor, raporlar bize geliyor diyor, ders yapan, yapmayan. Dersi pırgıra alan, bir pırgıra alan raporlara her gün aynen geliyor. Takip var, takip! Takip var, takip! Burası onlarla şu an o kadar dolu ki, o kadar dolu ki, o kadar dolu ki! Burada konuşan insanlardan zam beklemeyin. Burada konuşan insanlardan iskonto beklemeyin. Çünkü kitabın karşısında konuşan insanlara böyle bir silahiyet verilmedi. Hatta kendimizden bile bir şeyler söyleme yetkisini bize vermediler. Çünkü söylenecek her şeyi onlar söyledi. Onlar kendileri bizden çok daha kuvvetli savunuyorlar. Ama gel gör ki ne fafalar kırıyoruz ne? Her işindeki özünü elde eden insanlar kim? Bulema-i Rasihun, Şahin Aşmen e, halifesi ve dünyaya ben onu terbiye etmek için gönderirdim diye nefettiş oldu. Ayrıca Parisa Kudret Sırrıo kitabında diyor ki, e, bütün ilimlerden mücehdet olan, yani şeriatın hem suret tarafına, hem askat tarafına, hem müteşabi ayeti, hem muhkem ayetleri, İşin hem kabuğunu hem özünü bir hakkı ki biloz eden, elde eden alim, ulema-i rafiz, e, alim-i rafiz belki bir yüzyılda bir tane ya gelir ya gelmez diyor. Hacı Paşa e, bu bize diyor. Bu ümmet-i Muhammed bu insanların kontrolünde, bu dünya insanların tek denetiminde bu günlere intikal etti İslam'da bu insanlar. Bir yüzyılları boyu bunlarla teselli buldu. ''Aa İsmaila'ya gittin işte geçen pazar sabahı, hoca tuttu işte ulemayı zahir dedi, yok bunun ulemayı rahatsız dedi, şu alim bu alim vesaire, dünya aldı başını gidiyor, Amerika silistin işte, işte yanıyor tutuşuyor, Amerika Bağdat'ı götürüyor, her taraf oluk oluk kanatıyor. akıyor, yok efendim işte efendim birinci hoca kuşluk namazından bahsetti, öbürü de çiftçinin bahsetti, bu İsmaila İslamiyet'i e, öldürüyor, vay şöyle yapıyor böyle yapıyor, bu laflar... Bu laflar, bu laflar yüzünden iflah olmayacaksın, olmayacaksın, olmayacaksın. Bu iki tip alimi söylüyor, mukayese ediyor. Ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Bu Ümmet-i Muhammed'in riskini, bu Ümmet-i Muhammed'in peki zahmet ve çilesini omuzlayacak insan, bu Ümmet-i Muhammed'e hedef gösteren ve insanların, bizini takip edecekleri insanların kalitesine, kalitesine. Kalitesi ne? Adam onu anlatıyor. Oğlum, onu. Şimdi herkes belki yani Nevzun alim oldu çıktı. Hüday-i diyor İbn-i buyurduğu gibi yani. Ekilmeden, bakım yapılmadan biten otlara, fıtraklara Hüday-i derler. Şimdi Hüday-i Nabit gibi mesele alim ulema. Al hümmet Muhammed'in hali. Al hümmet Muhammed'in hali. Önce, önce bahsettiği tarzda alim lazım, alim. Alim lazım, alim. Alim lazım, alim. Böyle 100 yıl da konuşan var ya, 100 yıl da konuşan yine şu gerçeği anlamayacak kadar şatlanmış insanlar. Ne kadar çok ortalık Ne kadar çok or ortalık sana. Mevlana Celaleddin Rumi bu dedi türlü. <gülüyor> Kat'at'l-mü'minun ayeti üzerine bir hafta konuştu. Kat'at'l-mü'minun 100 kelime. Yani müminler necat bulmuştur. Müminler muhakkak ki müminler kurtuluşa ermiştir. Bir ayet, bir ayet üzerine bir hafta konuşuyordun. Bu ayetin zahiri manası budur. Müminler kurtuluşa ermiştir bu kadar. Ama adam neler söylüyor neler. Neler söylüyor ne bir hafta, bir hafta. Her Solak Solakzade Mehmet efendi, benim hocamın hocasıdır kendisi. Allame bir insandı. Solakzade Mehmet efendi, Malapaşa camisinde bir hafta ''Ya Ardublayi ma eki ve sema ve ahli'' Ayet üzerine konuştu. Bir hafta, bir hafta, bir hafta nedir o? Cenab-ı Hak Celle Celaluh tufanını bitiriyor. Bitirirken dedi ki ''Ya Ardublayi, ey yeryüzü, ey toprak, sen üzerindeki suyu yut ve ey gökyüzü sen de suyunu tut, ey yeryüzü, ey toprak suyunu yut, bitir bu işi demek istiyor. Ve ey gökyüzü sen de suyunu tut, bir daha da yağdırma. Sırf bu ayet üzerine bir hafta konuşuyor. Mevlana Zelleti Rumi Kuddisesi Ruh'un babası, Bahavvalet Kuddisesi bir hafta sadece vel asredeki boğu konuşuyor. Bir hafta vel hasredeki boğu konuşuyor. Bu nedir bu? Bu nasıl ilimdir peki bu? Kafası almayan basıyor, inkar ediyor. İnkar şimdi en kuvvetli ilim oldu. Halbuki insan ikrarla yola çıkmalı. Anlamadığın bilmediğin şeyi önce ikrar edersin. İtirazda mecalin varsa, kuvvetli bir insan delillerin varsa o zaman karşı çıkarsın. E, şimdi inkar moda oldu. Kafasına yatırmasın. Ya, kafa mı var asılsa kardeşim ya? Ondan sonra inkar şubu vesaire, inkar moda oldu Arabın dediği gibi halif tu'af, karşı çık meşhur ol, karşı çık meşhur bir şey söylüyorsun, birisi sana itiraz ediyor, bir şey bildiği yok ki bu ne? nefis emmare istiyor ki ben de işte bir şeyler biliyorum vesaire, kendini ilan et insanlara vesaire, o da karşı çıkmakla meşhur olmak sevdası sana itiraz alınıyor, halif tu'af. Arabinin bir tanesi zemzem kuyusuna işemiş, affedersiniz, meşhur olmak için. Şimdi peki bilmeyen de atıyor tutuyor. Ayetten anlamayan da konuşuyor. Hadisten anlamayan da konuşuyor vesaire. i̇bn Esir'in Menar-ı diye bir kitabı vardı, iki cilttir. Neticede adamsız Resul-i Ekrem S.A.V.'nin hadislerinde anlaşılması son derece riskli olan, zor olan kelimelerin çizgiyle uğraşıyor. Ulemanın kemikleri eridi gitti peki. Bu adamlar bir şey görmedim peki. Onun için bu insanlar hakkında il ileri geri kımır konuşmaktansa dilimi koparayım peki bu benim için daha büyük bir şereftir. Ama tabi artık İslamiyet'in yaşaması senin benim insafıma kaldı. İnsaf edersek ne hale? Mevlana Celalettin Rumi onun ee, bir müridi vardı. Bolla Şemseddin diye. Diyor ki Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm diyor. Resul-i <Sessizlik> Ekrem sallallahu gece rüyamda gördüm. Resul-i Ekrem esselamu aleyküm dedim diyor. resul selamımı almadı. Yüzünü çevirdi başka tarafa diyor. Döndüm öbür taraftan geldim. Esselamu aleyküm ya Resulallah dedim. Resul-i Ekrem diyor gene selamımı almadı. Döndüm öbür taraftan geldim. Esselamu aleyküm dedim gene selamımı almadı. Dedim ya Resulallah. Yani ben anamdan, doğamdan beri kitaplarla uğraşıyorum. Hep milletin meselelerine fetva vermeye çalışıyorum. Hep insanların peki dertleriyle, sorunlarıyla uğraşıyorum. Eğitimden kalem düşmedi, yazıyorum, çiziyorum. Senin birbirine peki bu kadar peki hizmet ediyorum. Yani nedir yani benim hatam ne oldu ya Resulallah, selamımı almadınız diye sordum Resulü Ekrem sallallahu Söyleklerim selam buyurdu ki, evet dedi, Şemsiz evet dedi. Söylediklerim hepsi doğru, hepsi doğru. Anandan doğandan beri Kur'anla uğraşıyorsun, peki benim sözlerini uğraşıyorsun, kitapları deviriyorsun mesela, hepsi doğru. Fakat bizim kardeşlerimize inkar, inkar gözüyle bakıyorsun diyor. Kim bunlar? Ulumayı işin hem kabuğunu hem özünü bilen, merlen hat dostları. Tamam, eyvallah, ilmine bir şey demiyorum der Peygamberimiz sağ sana. Fakat sen bizim dostlarımıza inkar gözüyle bakıyorsun diyor. Adamı işte böyle bitiriyorlar tamam mı? Allah Celle Celaluhu bu hallere düşmekten bizleri masal-ı mahfuz eyledi. Mecmuddin Feridin Efendi Risale-i Sifat Sağlarında anlatıyor bunu. Ne kadar teşhepengiz bir şey bu. Mevlana Celeddin Rumi Kudüs'ün oğlu vardı Alaaddin. Bir de Sultan Veled vardı. Sultan Veled aynı zamanda kalifesidir. Bunun hanımı da peki El idi. Anadolu'nun yarısının tarikatını bu kadın idare ediyordu. Fatma Hanım. Mevlana <gülüyor> Celeddin Rumi Kudüs'ün oğlu Alaaddin. Konya Karaman'da yatıyor. Babasını sevmezdi. O işte bu ilimler, şu ilimler, bu tarikat marikat hep böyle yamuk yamuk giderdi böyle. Ve Mevlana Cilettin Rumi kendi oğlunun cenazesini kırmadı. Kendi oğlunun cenazesini kırmadı. Kendi oğlunun cenazesini kırmadı. kırmadı. Efendinin bir sözü vardır. Allah saati affet ihsan eylesi. Benim yolumdan gelen benim oğlumdur. Gelmeyen benim oğlum değil. Böyle bir yere kadar seni idare ederler. Bu yaramazlıklarımızı ve haylazlıklarımızı idare ediyorlar. Ama bir an geliyor, hiç anlamıyorsun, kafanı koparıyorlar. Bir anda bir varmış, bir yokmuş tarih oluyorsun. Vel ulema'yı râsihûn, ulema'yı râsihûn. Cenab-ı beynel kışbi ve lübbi. Hem teki kabuk, hem özü elde ediyorlar. Ve hâzû mecmûhâ şeriat i şerî' ve hakikatihâ. Bunlar, şeriatın hem suret tarafını, hem hakikat tarafını elde etmiştir. Mehmet savaş hoca Allah uzun ömürler versin bugün derste demişti ki hanefi mezhebinde bulunan bulunan fukaha'nın yüzde 95'i hanefi fukahasının yüzde 95'i eli tarik'tir diyoruz. Hepsinin peki bir dersi varmış. Ali'sizade, e, tefsir sahibi o büyük alimel. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin i̇bn Abidin mesela yani en son e, Hanefi fukuhasından en güçlü kulemadandır kendisi. Ve son e, ve hayatı Mevlana Halid'le beraber geçmiştir. Mevlana Halid-i Bağdadi yaşında zafak etti. Ama kendisinden yaşlı olan binlerce insan ona intisad etmiştir. Ne özelliği vardı peki. Hatta ulema diyor ki, yani Şer-ül haşiyesi, Hayali'ye yazmış olduğu ha haşiyi okuyanlar bu adamın, bu adamın e ne denli ilim sahibi olduğunu anlar. Ama o yazmış olduğu kitabı anlayan kim diyorlar? İşin hem zahir tarafı hem de ki batın tarafında bir numara. Şahin Akşıben Kudüs ve damadı, aynı zamanda Halifesi Alaaddin Atsar Efendidir. Osmanlı medreselerinde 600 sene kitabı okunan, şarı mevakifi okunan peki Seyyidi Şerif Gürcani ona intisap etmişti. İnsanlar, insanlar Allah'ı Seyyidi Şerif'i Gürcani'nin kitaplarıyla tanıyorlar, hala kitaplara baş bir numara. Şimdi 25 yaşındayken 70 yaşında tabi sadetin tadı zaneyi, münazara ilmi münazara da mahlol kadar bir güç ilmi vardı. Yaş 25, rakibi 75 yaşında. Onu bile mahlol bir ilmi tartışmada. Teyb-i diyor ki, ben tamam kitaplar var, şunlar var, bunlar var vesaire, her şey güzel diyor. Ama diyor ben Cenab-ı Celle Celaluhu, ben Allah'ı ve Allah'ın meram ve maksudunu, maksadını Alaeddin Azhar Efendi'ye imtisab ettikten sonra öğrendim diyor. Bak nasıl bir açı veriyor ey Lullah. Numara-ı bani kul bize derdiyor. Biz bir satır var orada diyor ki Allah Celle Celalü en iyi anlatan, Mevlâyı en iyi tanıtan, yazıyla, kitapla en iyi tanıtan Celaleddin bir diyor. <gülüyor> Celaleddin Cevvani de Osmanlı medreselerinde uzun yıllar okunmuştur. Akaid bir numara müstehit kendisi Aynı zamanda sultan diyor ki Cenab-ı Celle Celal anlatmakta Celaleddin Cevvani bir numaradır. O kadar yani güçlü bir alim. Fakat bununla birlikte yine Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispatla Mevla'yı izah etmekte yazmış olduğu kitap hakkında ulema diyor ki, şu satırda şöyle konuşsaydı daha iyi olacaktı. Şu satırda şöyle konuşsaydı daha iyi olacaktı. Şurada söyleseydi peki daha iyi olacaktı diye devvani ulema tenkit etti. Imam Rabban diyor ki, kutvitesi ruh, ya bu Mevla'yı biz nasıl tanıyacağız diyor ya. Vallahi nasıl tanıyacağız ya, bu işin fiiri üstadı Devvani diyor. Devvani ki yazdığı kitapta diyor, yine tenkit alıyor, ne yapacağız diyor peki. Ama Rabbani diyor ki, gel gel gel, gel bu tarafa gel bir tarafa. Bir de bir elif, tarikat yoluyla, tasavvuf yoluyla, bu hususi meslekle gel Mevla'ya gidelim diyor. Burada diyor kesinlikle, kesinlikle şüphe, zan, vay şöyle olsaydı böyle olurdu, vay böyle olsaydı böyle olurdu diye böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın izniyle otobandan usulüne, riayetle, tarikat yerine getirirse Mevla'ya ulaşırsınlar. Mevla'yı tanırsın dedi. Sultan! Sultan! Sultan! Buralara, buralara, buralara yine ilmi zahiri elde ettikten sonra geliniyor. İmam-ı Rabbani'nin kendisi okuduğu kitapların listesi var bende. Okuduğu kitapları çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü. Bak o, oradaki ciddiyet, oradaki birikim, onu nereden nereye getirdi. Müteşafihata, mana vermekte kendisi bir numara ulema sınıfındandır aynı zamanda. Allahu Teala maksetle merramını gizliyor, Sultan diyor ki buradan Nevla'nın muradı bu. Nasıl yani? Sanki e, bu, nevla burada oturuyor, o da onun sol tarafında sağ tarafında oturuyor. E, Cenab-ı Celle Celle buyuruyor ki, Memraba'ne <gülüyor> kulun Ahmed el Farib el Serhendi, habb ki benim maksadım ve muradım budur." diyor. Mevlânın has ve özel dostlarına Cenab-ı Hakk'ın özel ikramıdır bu. Ne? Bir tane değil, birçok mana ihtimal olan ayetlerdeki sırrı Allah'ın mârifetlerine ramını sızdırması Allah'ın en büyük bir eee nimeti oluyor. Abdülfet sahibi Allah gani gani rahmet eylesin, üç sene önce vefat etti, 29 dokuz bin bir kütüphane bıraktı. Elinin altında karıştırdı, uğraştığı kitap 29000 dokuz bin. Nasır bin ee, ilmi gene hakeza öyleydi, konuştuğu zaman 400 bin cilt kitabı sırtına alarak konuşuyordu. İmam Mehlebi konuştuğu zaman 600 bin cilt kitabı arkasına alarak konuşuyordu. Sen veya ben fark etmez. Şimdi izle ne yapacağım bu kadar kitabı? Ne Her tarafı kitap doldurdum bilmem ne Bu söz var ya bu söz Bu söz var ya Eğer alay maksadıyla Bilinçli olarak insan dinden çıkar Dinden çıkar Ağzımıza sahip olalım Ağzımıza sahip olalım Ağzımıza sahip olalım Amin Vel kitabil mübin Bak Rabbim ne söylüyor her şey apaçık ortaya koyan kitaba yemin olsun, Allah kitaba yemin ediyor. Sen kitap okumuyorsun, sen kitap almıyorsun, sen kitap alana! Peki, istihdavari bakıyorsun, tahkir ediyorsun mu? Seni gidi seni, seni gidi seni! Hilmi Sahip oluyor, hocanın eli ayağı kitaptır. Ama şimdi kitap bizim en büyük hakkımız olmuş sanki. Bunların ne kestlerine kitaplar katlamı yapıldı, hey gidi hey! ilimiz yani ilim zahir tarafı gitti, ondan sonra ne ulema zahir kaldı, ne ulema-i kaldı. Bak böyle, çoban ölmüş, davar sürümlere işte başı baş kalmış gibi bir halimiz var, bir halimiz var. Kimse, kimse bu ulema zahir yetiştirilmeden zafer beklemesin. İslam'ın ayağa kalkmasını beklemesin. İki şeye sahip olduğumuz zaman biz ayağa kalkacağız. Birisi, birisi madde, birisi mana. İnegöl'de yatan Geyikli Baba öle Orhan Gazi'ye. Orhan Gazi Bursa Savaşı'nda Bursa'yı ifbederken alamadı, alamadı. Geyikli Baba efendim, Zuhrak'ta e, emir aldı, git onlara yardım et diye. Geyiklerle birlikte Orhan ile birlikte efendim, daldı şeye, Bizanslar Savaş'a. Ve neticede Geyikli Baba'nın himmetiyle Bursa edildi. Sonra tanıştılar manıştılar Gazi ile gene getavtileri yaptı vaat etti. Çorhangal yani izle ona aykırı. Benden de işte, benden bir şey istiyor musun? Yapayım sağ Allah razı olsun. Yok bir şey iste benden de diye bana inek göl ormanlarından bir, bir yer ver dedi başka bir şey istememi diye derdim diye o da Orhan Gazi e, rahmetullahi teala sonra keşi var ile selamet için Orhan Gazi arkadan koştu peşine baba baba bacım baba dedi baba cim bir, şey bir şey soracağım dedi e, bana bir cevap verin dedi benim devletim bu Osmanlı devleti Osmanlı devleti illebe süküyeme de kadar ayakta kalması için ne yapmam lazım benim dedi. Neye sahip olmam lazım? ki baba dedi ki evladım, evladım iyi dinle, iyi dinle uyuyan, evladım dedi iki şeye sahip olacaksın. Bir, maddede bir numara olacaksın. İki, manada bir numara olacaksın. Yani maddede ne? Para. Para. Para gücümde güçlü olacak, mana ne? İlim, irfan, maneviyat. İkisinde güçlü olacaksın. Birisinde güçlü oldun ya devletin gider. Geyikli babam, ah geyikli babam. Bir cümle ama kaç ömür alıp götürüyor. İşte burada kaldı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kaybettiklerimizi...